1487 numaralı konu Ebu Safiye'nin çakıl taşları ve çekirdeklerle Ebu Hüreyre'nin düğüm atılmış bir iple ve taşlarla saatında yine taşlarla tesbih çekmeleri Hazreti Peygamber'in azatlılarından Ebu Safiye'nin deriden bir yaygısı ve içi çakıl taşlarıyla dolu bir sepeti vardı. Bu taşları serdiği yaygının üzerine boşaltarak gündüzün yarısına kadar tesbih çeker ve sonra bunları kaldırırdı. Birinci namazı, öğle ve ikindi namazı, kıldıktan sonra akşama kadar aynı şekilde tesbih çekerdi.